Leyga. Merhaba. <gülüyor> Efendim, hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> yine e, Saygı'nın balkonundayız. Balkondaki yerimizi aldık. Evet. Arkadan yine yol sesleri, araç sesleri. Yol sesleri. Elimizde bir alaray stiler. Oh. oh. Her şey güzel. Önümüzde de Iron Man 3 e, Blu-ray, DVD. DVD, 3D Blu-ray, e, 3D The blu ray Hepsi önümüzde. Şeyi. mevcut ne yapacağız ne yapacağız ha ne bak oluyor de, e, bu ne bu, bu bu bu ne demek oluyor evet, bu şu demek oluyor bu balkon keyfi değil değil evet bu e, aslında hala adını, adını <gülüyor> evet adını bulamadığımız <bir, gülüyor> ama genel anlamda e, işte vizyon e, filmlerinin artı işte bu şey güzel bizim kopamızda evet. e, filmlerin Blu-ray DVDleri çıktıkça onların incelemeleri biz TIGGON sponsorluğunda, evet. TIGGON'un sağladığı BK. filmler çerçevesinde. Evet. E, geek filmleri çerçevesinde. Bakalım bir birer, hem işte film inceleme yapacağız dediğimiz gibi, e, yeri evet. geldiğinde. Yeri geldiğinde de işte e, VISON'daki filmlerle ilgili konuşacağız. Aynen. Onların incelemesini yapacağız. O yüzden böyle... Evet, yani bu sene çok dolu dolu geçti. Evet. Yani bomba gibi bir seneydi zaten. E, bu da şu demek oluyor. ...DVD ve Blu-ray olarak da bu sene sonuna ve önümüzdeki sene başına kadar bayağı bir e, e şimdi güzel koleksiyona katılabilir. Vizyon, vizyonda patlattılar bombaları, evet. şimdi ev sinemasında patlatacaklar teker teker. Aynen. Yani işte bu hafta, yani bizim bunu yaptığımızın e, hafta sonuna aslında e, ne oldu 4 Eylül gibi aslında 4 Eylül'den itibaren işte Iron Man 3 e, çıktı. E, bir dahaki hafta Evil Dead, Evil Dead. çıkıyor. Into Darkness. Hat, Evil Dead çıkıyor. Hat, onu ya aynı hafta ya sonraki haftasında Into Darkness geliyor e, ve işte bu şekilde giriyor aslında. Eylül ayı böyle bayağı dolu dolu gidiyor. Arada World War Z'yi çıkacak. Evet. Yani hiç bilmiyorsam. E, daha sonrasında da işte ne var şey... E, ne var? Dur arada atladığım bir film var. Evil Dead, Star Trek Into Darkness. Ha, Menostil var abi. Evet. Menostil. <gülüyor> Hadi zaman. ben anlattım sen bunu. Menostil de e, Man of işte yine Eylül sonu gibi falan çıkacak herhalde. Güzel. Hatta Elü sonu gibi o çıkacak. Ekimde falan daha herhalde işte Waller'in falan çıkar. Yani öyle. Öyle gidecek. Patlaya, patlaya gidecek yani. Evet. Ve e, Pasifik Rim çıkacak. Oo Pasifik Film. Pasifik Film çıkacak. Yani böyle elimize. E, Tigran abimiz bize David gönderecek. <gülüyor> Tigran abi bize gönder ki biz de inceleyeceğiz. İnceleyeceğiz. Ee... Ve sadece bize göndermiyor bu arada. Hani az e da olsa daha doğrusu Tabii bize canım. hiç göndermiyor. <gülüyor> bize hiç. <gülüyor> <gülüyor> bize hiç göndermiyor. Hepsi size gönderiyor. Bu bölümün sonunda Iron Man 3 ile ilgili Evet, daha önce de duyurduğumuz gibi böyle orada burada yazdığımız, bahsettiğimiz gibi aslında evet, birçok defa sürprizimiz olacaktı. Üçle ilgili bir sürprizimiz olacak. Bunu da e, hani size nasıl dağıtacağız? Belki soru sorarız. Ee, soru sorabiliriz. <gülüyor> İnite üzerinden e, ya, da ya da Facebook, Facebook üzerinden. üzerinden. Ya da bize niye bu DVD'leri, Blu-ray'leri hak ettiğiniz diye sokuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> otur otur e, Facebook yarışmalarını e, Ya aslında Söyleme ne hediyenin olduğunda sonuna kadar dinleseler <gülüyor> Ne yani beğenmeyip şimdi kapatacaklar mı? Onu mu diyorsun? Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse sonuç olarak e, böyle ufak da güzel bir hediyemiz de olacak. Hı -hı. E, yine Tigdon sağ olsun. E, şimdi yine bir ufak bir Film üstünde bir konuşalım herhalde. Evet. Bu direğine geçmeden önce. Iron Man franchise'ının e, son filmi. Son ve herhalde en büyük filmi aslında. Evet. E, yani düşündüğün zaman. Ya şimdi Iron Man 4 ile ilgili herhangi bir haber yok Ufuk'ta. Yok. Evet. Ve, ama yani e, yok, Tony ama... Stark'ın yani daha doğrusu Robert Downey Jr.'ın e, Iron Man rolünü e, konfirm edildiği, onaylandığı tek film şu anda. Evet. Hiç, evet. Onda da deli para alacak zaten. <gülüyor> 50 milyon dolar civarında bir para alacak o. Türk müsün lan? <gülüyor> <gülüyor> yani hanımın parasından san Allah Allah. Ama yapmayacağım, çekmeyeceğim, etmeyeceğim falan dedi. Ondan sonra baba 50 milyon. Haa. 50 milyon da. Yani 50 milyon da gelene kadar zaten neyse o konuya hiç gelmiyor. Bu konu daha önce konuşmuştuk ama e, bu işi başlatan ayrı mı? Evet. E, üçlemeyi de tamamladılar. Evet. Peki, üçlemeyi John Favreau'nun tamamlamaması ve Shane Black'in tamamlamasından ne diyorsun? Ee, yani şöyle diyeyim, benim için bir sakıncası yok çünkü ben iki yönetmeni de severim. Yani iki yönetmen demeyelim, bir tanesi yönetmendir, bir tanesinin kaç tane başka film var? Bir tek şey biliyorum ben yani yönetmenlik yaptığı. Yok bu Kiss Kiss so Bang Bang yaptığı bir film var. Yok bu. Shane Black şey e, Kisik Kis, Kis, Ben'i ben yaptı. John Favre'yi biliyorum. John Favre hem, hem yazıyor hem çiziyor. O, o adamı biliyorum ama Shane Black'in çok fazla aslında böyle büyük yani Iron Man gibi belki bir aslında yazarlığı bir ile daha çok öne çıkan evet. bir. E, Shane Black inanılmazdır yazarlık konusunda. Adamın yazarlık şeyi işte e, C&M silahına kadar giriyor çünkü. Evet. C&M silahlarını falan yazan bir Yani 80'lerde 90'larda aslında hani aksiyon, aksiyon filmi yazarlığında hatta genel olarak Hollywood üzerindeki en çok para alan e, yazarlan, yazarlardandı Shane Black. Ee, yönetmenlik olarak da, işte, da Kis Ben Ben Bey de onu var. hatırlıyorum ama onun dışında belki Gönlüzden kaçmış olan yönetmenlik şeyi olabilir. Hemen bakalım. Ee, ama hani ben Shane Black'in Black şeyini hani filmlerini sevdiğimi düşünürsek, Hı -hı. yazarlık yaptığı filmleri sevdiğimi düşünürsek, onlarla büyüdüğümü düşünürsek adamın tarzını, adamın yazışını <gülüyor> ya ben ismi duyduğumda hiçbir zaman tereddüt de kalmamıştım hani. Ulan yani dört tane yönetmenliği görünüyor. <gülüyor> ee, dediğin gibi daha öncesinden sadece Kiss Kiss Bang Bang var. Evet. Ee, bundan sonra da Dr. Savage ve Death Note'un Amerikan versiyonunu çekeceği Malibu, söyleniyor. Ilginç. Ondan öncesi yok değil mi? Ondan i̇şte öncesi yok. Ondan öncesi hep yazarlık aslında. Evet. O zaman. Yani aksiyon filmi yazarlığı konusunda isim yapmış <gülüyor> evet. e, bir şahıs kendisi. Ve iyi filmlerde çalışmış olan bir adam. Hı hı. Ee, o yüzden yani hani kendini kanıtlamış bir çalışmışlar bir adam. O yüzden ben açıkçası mesela bir herhangi bir sıkıntı yaşamadım, herhangi bir kötü hissetmedim yani Ondan ne yapacağım ya diye. Aslında tabi e, şey hani işin aksiyon kısmı, aksiyon yönetmenliği kısmı hani bence çok da fazla hani e, deneyime vesaire herkesin bir Michael Bay olmasına gerek yok bir e, ne bileyim bir e, Zack Snyder olmasına gerek yok diye düşünüyorum çünkü yok ama... çoğu çoğu aksiyon filmi aksiyon sekansları zaten aksiyon yönetmenleri tarafından ikinci yönetmenler tarafından çekiliyor tamam şeyler. orada haklısın ama buradaki olay şu aslında mesela John Favreau da öyle bir adam e, aksiyonla ee, filmin genel akışını ve senaryoyu iyi harmanlayabilmek de önemli. Özellikle evet. Iron Man'de bu çok önemli çünkü yani en ufak bir hareket bile e, hani ya doğru konu kullanılmalı ki sen onu ya sevesin ya işte orada gülesin ya orada bir anda aksiyona geçtiğinde o duyguyu hissedesin, o heyecanı yaşayasın. Bu mesela Alien Ben serisine çok verdim çünkü Alien hem biraz esprili hem biraz işte Robert Downey'nin oyunculuğu sağ olsun işte onda giden dinamik bir film. Evet film. O ya, dinamikliği yakalayabilecek olan bir yönetmen aslında olması. Aslında ıı, sahne <gülüyor> arkası ha ya yani onda değinmişken zaten hani Shane Black'in daha önce Keskis Bang Bang der Robert Downey evet, Jr. ile çalışmış olması. olması hani çok büyük bir artıydı bana kalırsa. Bence de. Ki zaten e, <gülüyor> yani biraz sonra anlatacağımız ya da değineceğimiz sahne arkası görüntüler olsun, işte yorumlar olsun oradan da aslında Robert Downey Jr.'a ne kadar çok esneklik ve hani e, evet, şey payı, payı. rahatlık payı verdiklerini görüyoruz. Yani bir sahne var mesela şeyde e, bu cut sinler şey e, sen söyle. Deli kesilmiş, kesilmiş e, uzun, uzun sahnelerde sahnelerde hani hatırlarsınız e, filmi izemediyseniz burada spoiler alartı filmi izlemediyseniz bunu niye dinliyorsunuz bu <gülüyor> ayrı mesele şey Robert Downey Jr'nin e, bu yatağa bağlı olduğu evet, sahne yatağa için. bağlı olduğu bir sahne var e, filmin sonlarına son, doğru son aksiyon evet. kısmıydı işte son aksiyon kısmından birazcık daha önce işte Hani James Bond gibi işte giriyor o şey malikaneye. İşte, i̇şte mandarin'i yakalamaya gitti gerçeği öğrendiği sahne. Ve orada yakalanıp işte elektrik, e, ya elektrik, elektrik vermiyor. vermiyorlar tabii de yani. hani klasiktir ya o yatağın ha, tellerin yatağı üstüne var. bağlarlar elektriği evet. verdi Yani ona benzer bir sahne var. Orada iki tane e, şey e, bodyguard'a ya da oradaki iki Bodyguard'da dalga e, geçiyor. Evet. Hani... Çünkü şey çağırıyor o sırada. Makkırçı. Zırhı zırh çağırıyor. Evet. Evet, zırh gelecek diye Hani gelecek ağzınız ağzınız dağıtacağız ee, dağıtacağım sahnesi Sahane. bir türlü gelmiyor bir türlü gelmiyor oradan işte sonuçta şeyde finde de yani belli bir uzunlukta olan bir sahne o işte evet. bir türlü lafat yarifted şimdi sana öldüreceğim. şimdi geliyor şimdi ben göstereceğim Stefan gibi bunda ama bayağı uzun yani, yani. orada zaten skriptin olmadığı o kadar evet. çok belli ki herif aklına e, gelen şey aklına her şeyi söylüyor çünkü kendini tekrar etmiyor evet. yaklaşık 10 dakika on <gülüyor> dakika o seyse o seansın şey tekrar tekrar çekilmiş hani Demişler ki sanki Sen o hakkına geliyorsa bu konsepte bir şeyler Söyle biz en beğendiklerimizi alacağız Aynen gelisini. aynen Yani adam dur durak bilmiyor ya 10 evet, ya. yani dakika boyunca işte şu yüzden Senin ağzına sıçacağım işte şöyle senin ağzına sıçacağım Yok böyle şu olacak bu olacak Hı. Falan <gülüyor> yani ben şu 3 saniye içerisinde hani nasıl ve Niyeyi size <gülüyor> anlatamıyorsam <gülüyor> hop, izleyince <gülüyor> görecekler Evet yani keyifli bir keyifli, e, sahne çekim arkası. Çekim işte çekimler de keyifli olmuş anlaşılan? Kesinlikle Bayağı yani. Baya eğlenceli. Harikaydı yani. Harika yani. O Neyse, da... e, o zaman biz ufak ufak o zaman hazır konuya da dalmışken. Genel yani e... ben film beğenmiştim. E, Üçlemenin içinde güzel bir finali Filmiyle Üçleme çerçevesi çat çatısı altında düşünürsen Niye düşünüyorum? E, Tony will be back yazısı biliyorsunuz. Evet. Filmin sonda var. Tony's will be back var. Bakalım nereye yani kadar? Zaten... Belki <gülüyor> ne kadar gidecek? Nereye kadar gidecek? E, tamamıyla bu üçlemeyi bitirelim. E, ayağına çekilmiş bir film olduğu için baştan sonra zaten sürekli göndermeler var. Evet. E, hani ilk filme ilk filmin öncesine hı. ikinci filme vesaire e, sürekli göndermeler var ben açıkçası hani <gülüyor> benim tek sevmediğim nokta hani e, ben Ben Kingsley'nin e, daha doğrusu Mandarin'in Mandarin çıkmaması olayını da hani e, bazı falan arkadaşlarımız kadar şey yapmadım. Hani, Aa, mi? evet böyle ben mandalim olur falan filan olmuş yani mandalin aslında olmuş bu komentini dinlerken de söylüyor yani aslında mandalini yaptık aslında verdik sen mandalini bir hani ayak yaptık gibi sen bir şey var. aslında hakikaten böyle manduay bir mandalini çok güzelmiş diyorsun ben onların açıklamalarına pek e, katılmıyorum çünkü sonuçta bu bir sanat filmi değil bu bir şey filmi de değil canım. eleştiri filmi de değil bir bir filmi de değil tamam mı ha. bir belgesel dedi yani alt metin verme gibi ki bir şeyin yok ve bunu da bir savunma olarak kullanamazsın sen. Ben alt yani. metin olarak mandalini verdim ben zaten. Diyerek mandalinin mandalinin olmayışının altından sıyrılmak bence çok mantıklı i̇şte değil. Biraz yaz yaz mandarin, filminde mandarin, bir... Mandalini parçalara ayırmışlar ve böyle Aslında bir maskeydi de bilmem ha, neydi işte. de işte falan film. Filmin alt temasında işte bu e, Ama ne Ama adamlar bileyim? pazarlamayı bu şekilde yapıp minneti nasıl Kesinlikle yamuklular. mi? Bu da yani herhalde... Hayır, zaten de, o yüzden millet o kadar... Iyi, e, şey iyi <gülüyor> saklanmış hani, sırlardan bir tanesi herhalde. Hani çıkmayık bir şekilde ortaya. Aynen. Filmini görene kadar yani sen bunu bilmeyipsen hep böyle Mandarin'i göreceğiz lan diye gittip sonra böyle öhtüye evet, kalıyorsun <gülüyor> Mandarin. Ve o kadar güzel kalıyorsun ki. Çünkü herifin bir anda İngiliz ve salak verme dönmesi. <gülüyor> ha, bu arada İngiliz salak <gülüyor> demişken yine kesilmiş sahnelerden bir tanesinde şey var hani... E, Don Chesel Robert Downey Jr.'ın Ben Kings'in üstüne lan sen lan? <gülüyor> muhabbeti var. Orada da işte hani şey sen söyle radyodan işte o oh, Robert Downey Jr. kaçmış oralarda mı falan filan <gülüyor> muhabbeti <gülüyor> İşte Ben Kings'i de hani aktör ya aktör, orada. Evet. İşte ben rol yapacağım, rol sizi kurtaracağım ayağına giriyor. O, o şey telsizi alıyor ve bir Rus aksanıyla Rus, falan evet. konuşmaya başlıyor. Konuşma bittikten sonra <gülüyor> Don diyor ki e, bunu bir de Rus aksanıyla He yapsana. Bunu de. Ya, bir de bununla yapsana. <gülüyor> orada da 15 tane aksanıyla işte aksan Ben Kings'iyle evet. ta taşra geçer gibi. <gülüyor> <gülüyor> okay o zaman... Neyse o zaman şimdi ee, birazcık da DVD e, Blu-ray incelemesi kısmına gelelim. İki tane aslında görebileceğiniz e, şey var. Format Ön kapak. olarak ha, evet. Yani şöyle bir şey yapmışlar. E, 3D Blu-ray olanlarının kapağı farklı. DVD ve normal Blu-ray. DVD ve normal blu ray, normal blu -ray kapakları aynı. Aynı. 3D Blu-ray dediğimizde bu arada 3D Blu-ray yani iki disk olarak geliyor. Bir tanesi 3D film e, sadece disk diskte var. İkinci diske ise e, 2D yani normal olan Hı -hı. film var. Artı özel seçenekler var bulunuyor. Hı -hı. Ama 3D'nin işte biraz daha herhalde görsel olarak öne çıkması için farklı kapak yapmışlar. Bu şeylerde Blu-ray'de DVD'de şeye sarıldığı kapak var. Bu ben Pastrov'un. Evet. Tipper ayrı me şey Robert Downey Jr'ye sarıldığı kapak var. Diğerindesi Robert Downey Jr. tek başına üzerinde yani parça pinçik Mark, bir evet, Mark 42 miliyse onun dağılmış hali var falan. Ee, yani kapaklar güzel. Özel bir şey yok tabii kapaklarda. Hani bazen alengirli böyle lentikler hmm. falan böyle üç boyutlu <gülüyor> okay. gibi yapıyorlar. Kapa Özellikle 3 boyut tüfinleyen kapaklarını öyle yapıyorlar. Böyle bazen. maliyetine ucu tutmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hani baktığın zaman normal DVD ile kapüşeyin Blu-ray kapa benim daha ben sevdiğim hala bir kapak aslında. E, DVD kutuları niye bu kadar öküz kadar yapıyorlar onu bilmiyorum. Çünkü sonuçta e, fiziki olarak daha büyük bir şey değil içindeki değil mi? Değil. Ama bu tabii sonuçta Blu-ray'i aynı boyutta yapacak değil yani. Ya yani niye Blu-ray'den aynı Ama boyutta? Ama abiciğim yalnız... Blu-ray'in farklı yani konsepti farklı. Konsepti farklı. Bunda daha ufaltamaz mı Yani kapladığı yer çok daha fazla yani. Ama o şeyi, algıyı bozmaya ne gerek var bunca sonra? Ne bileyim yani. Kaba duruyor Blu-ray'lerin yanında. Kaba dursun. İnsanlar blu alsın. <gülüyor> <gülüyor> yani işte böyle yapmışlar bu Bu blu kapak zaten çalışması birazcık şeyden geliyor. İşte Station 3'den de geliyor. Yani o da böyle küçük şey. Yani bence bunu daha da küçük yapabilirler. Yani yapabilirler. Aslında zaten diskine arada... gerek var diye burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha ki disk, disk gelmişken disk ayıptı söylemiştim. Maseren incelemesi çok çok çirkin bir disk. Yani ben ne bileyim bunun üstüne bir tane güzel şöyle e, ne bileyim bir e, kaplama ayrı, istedim, Aynen. Ama dediğim gibi ya, biraz hani, <gülüyor> maliyeti biraz kaçırıyor. Hani malietli bir sen hiç anasını uzandır bu devriye almıyorsun herhalde. Evet, almıyorum. <gülüyor> e, çünkü art, hani eskiden vardı bu oyunlarda da artık aynı hmm. şey var ve açıyorsun, içinden ne buraşur çıkıyor ne başka bir şey çıkıyor evet, ne. Evet. mani artık manyak bile koymuyorlar oyunlara mesela özellikle. O yüzden bunlar artık açtımı diye ödü diye anlarsın şey görüyorsun. Diski görüyorsun. Diskin evet çok böyle atraksiyon bir şey yapmamışlar. O tabii hani firma şeyi mi Disney'den mi geliyor? Nereden geliyor? Avengers'ın da mesela ben blu öyle atraksiyon bir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> İstersen getireyim bakalım. Yok ya boş ver. <gülüyor> Ya malzeme olarak değerlendirecek değiliz tabii ki ama. Tabii e... ki yani çünkü hepsi birlemez ya. Evet, o zaman hep şey hepsine 5 kare falan. Ee... Ne bileyim Filmin... e, bunun e, Türkiye'de şey Collector's'ıdır. Collector's falan yok. Evet. Aslında şöyle bir şey olmuş. İlk iki director film... cuts, Director's Cut falan Direct filan cut herhangi çıkıyor. bir şey olacak mı? Gelecekte hiç haberim var mı? Yok onlarla ilgili haberim yok. Genelde şey yapıyorlar. boxı yaparlar artık yani. Üçleme boxı tabii ki yani çıkacaktır. Ya, Ayrımen kafasını düş... kafasında yaparlar. Belki ayırman göğsünden çıkar üç tane abi. falan. Büst yok ben. öyle bir şey ya. Nerede var? Yurt dışında <gülüyor> hiç gördün mü? Ben hiç görmedim. Şey... Wolverine falan için var da bunlar için yok da. Yani bir bu... şey var bir tek. Marvel one, Phase One diye bir tane yaptılar. Hı -hı. Ama o da böyle Amazon'a mı özel yaptılar? Ne yaptılar? Hiç buralara veya hiçbir yere gelmedi. Ben bir kere şöyle bir gördüm kayboldu sonra. Böyle çanta şey Hı -hı. çantası. Tesseract'ın taşıdıkları çantalar var ya Avengers'da. Ve ortasından ışık çıkıyor falan. Hı -hı. Yani ışıkta, aksiyon bir şey böyle. Onu böyle açıyorsun. İşte ortada Tesseract var. Hı -hı. Ee, ve böyle işte diskler falan var. İşte böyle aksiyon bir şeyler var. Hı -hı. İşte böyle basınca açıyor, ya yanıyor falan filan. Öyle bütün Marvel Phase 1 filmlerinin toplanan, toplandığı bir kutu sattılar mesela. Amazon'da ben bir kere gördüm. Ama daha bununla ilgili özel bir çalışma yapmadılar. Büyük ihtimalle Avengers 2 geleceği sırada işte 3'lü kutular, 5'lü kutular... Şeyler, setler, metler. torun da yanınızda ekipim çıkmış olacak. Kaptan Amerika ekipim çıkmış olacak. Kaptan Amerika'yı var da ya. Tamam da hepsi Avengers'dan önce çıkan asla. Yani. yani. Ee, şeye bakarsak hani... 3D Blu-ray ile işte normal Blu-ray DVD arasındaki fark açısından baktık. İçerik anlamında bakalım. Istiyorsan. İçerik, İçerik anlamında aslında normal Blu-ray ile... 3D'nin arasında sadece 3D film farkı var. 3D bir disk 3D diğeri normal evet. Blu-ray e, ve işte ne var? Bakıyorsun Ekstraların... görüntülerde falan zaten bir değişiklik yok. Aynen. E, sesler falan ses olarak Türkçe 5.1 doğru bir var. İngilizce 7 artı 1 DTS artı HD Master şeklinde var. Özel seçeneklerde Türkçe yok tabi ki. <gülüyor> e, baktığınızda orada İngilizce şey var. Yine 7 artı 1 var alt yazılarda özel seçeneklerde Türkçe var. Hmm. Hani bu bu önemli oluyor bazen çünkü özel seçenek açıyorsun. Bazen de Türkçe de İngilizce alt yazı oluyor. Adam böyle bu ağzın içine konuşuyor. Tamam işte anladım. özel seçeneklerde burada da Türkçe var. Var var ikisinde de var. Yani aslında tek aslında fark olmuyor. Tek fark şey üç e, 3, 3 de, de, de Blu-ray'de. İçerik 3, içerikler 3, de aynı. Evet. Yani işte içerikleri sayalım mı ne yapalım? Yani bence e, merak ediyorlarsa e, sayabiliriz. Yani içerik diye baktığımızda Marvel Tek Atış denen bu One Shot'lar var. Bu ilk başta ilk ha, zaten o Avengers'da oldu galiba. Evet. E, Biz o... buradan mı böyle gidelim yoksa nasıl yapalım? Sırasıyla. Olabilir. Tamam. E, şimdi e, One Shot bu arada o zaman menüden başlayalım. Bence menü girişi bayağı iyiydi. Büyük ihtimalle DVD ile blu ray menüleri aynı olmaz diye tahmin ediyorum. Yani şimdi Blu-ray'ı tabi biraz daha al alengeli yapabilirler Blu-ray olduğu için. Hı -hı. DVD ama direkt tek imge falandır ihtimalle. Yani DVD'yi yani DVD açıp bakmadık ama. ne yazık ki. Ee, Blu-ray'ına baktık blu reyindeki menü girişi falan fena olmamış. Çok Hatta güzeldi, e, <gülüyor> Jarvis ile açılıyor olması ayrı bir evet. güzeldi. E, tabii sonra tek, e, şey, e, tekrar aynı döngüye geldiği dön zaman Jarvis'i bir daha görmüyorsunuz ama. Ama ilk açtığında böyle aslında Welcome Home falan gibi <gülüyor> <anlasına böyle gülüyor> bir şey oluyor. Loading işte bilinmeyen diyor. Sistem yüklüyorum falan gibi bir şey diyor. tak açılıyor. O çok hoş olmuş. Evet. İlk açtığınızda hoşunuza gidiyor. Daha sonrasında işte menüsü aslında klasik, i̇şte evet, çok, klasik çok temiz. Evet içerikler, var. ekstralar. İşte filmin yani ilk taktığınızda karşınıza sneak peek deneyimiz işte Thor'un fragmanı. Aynen. Anası. Bir tane işte e, Iron Man Hulk çizgi, evet. çizgi animasyonunun evet. e, fragmanı. Bir de yeni gelecek olan Lego Marvel Super Heroes oyununun fragmanını görüyoruz. Aynen. Onları bilmiyorum geçmeyi denemedim ben. ben. Çünkü ilk defa görüyorum. Hoşuma gitti oturdum, seyrettim ama herhalde yani geçebiliyorsunuzdur. Ben de geçmedim. Yani Toron fragmanını hani 1080 p izlemek evet, ayrı güzeldi, güzel oldu, hakikaten. Ama böyle Tora fazla bir e, güzellik makyajı yapmışlar gibi geliyor bana. Yani gittikçe daha bir metroseksüel bir. E, Abi şimdi hale şey pirim yapınca, Çünkü, hayır yani Loki prim yapınca, sonra <gülüyor> Bildiğin Jane Foster'la güzellik yarışmasına sokmuşlar gibi e. duruyor yan yana duruyor. Torla bildiğin. Yani, tamam, bileyim, yani yapacak bir şey yok. Tor bildiğin şey öküz bir norsk adı işte öyle. bira içip şey yere çakan bir herif yani ya bırak Allah aşkına gözlerinin mi değil de ya yani? yani de gözlerinin altına sürmeler işte kirpiklerini şey yapmışlar öyle falan. bir şey yok adam çok bakımlı bakımlı adam bir metroseksüel adam, uzaylı <gülüyor> adam tanrı pederim. Ay neyse ee, şey e, sen söyle o tek şat. Evet. Marvel tek şat. Marvel Agent tek şat. Evet, Bu sefer Agent Carter yapmışlar. Daha önce Marvel İlkini tek şat. İlkini ben izlemedim. O ee, şey Avengers evet, 1'de hani o düşen çitar silahlarını bulan evet. heriflerin peşinde Öyle koştukları o daha evet. kısaydı daha böyle basit bir şeydi ee, çok doyurucuydu ama bu seferki Agent Carter baya kısa filmdi yani e, bildiğin kısa filmdi fena değildi hani benim tek sevmediğim tek, tek değil iki tane sevmediğim unsur var biz zaten şey Agent Carter oyun yankarı hiç sevmiyorum ben seviyorum canım. çok güzeldi Hiç sevmiyorum iki ee, ben Bradley Whiteford'u çok seviyorum ama onu da kötü karakter yapmışlar. Ee, sexist e, büro amiri. Ne oynatmışlar. İyi de oynamış ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya şey, hani niye Agent Carter'ı seçtiklerini ben çok şey yapmadım. Hani tam Captain America'nın sonunda böyle çok bir anda koptu gitti ama e, yine de böyle çok bir mana vermiyor hani. Niye Agent kartı değil mi? Bir sürü karakter Belki var. Belki yani. Bucky'yle ilgili bir şey yapabilirler de oraya. Hmm. Ne bileyim. Çünkü ya One Shot nereye kadar One Shot abi işte 40'da bir tane bir liraya çıkıyor. One shot. <gülüyor> yani hani One Shot ona One Shot buna niye harcıyorsun diye düşünmedim değil. Ama demek ki birinin bir aklına o. bir hikaye gelmiş ki yapalım ya hoşuna gitmişler. Ama bir bir böyle gidiyor. şey gibi bir durum söz konusu aslında orada da. Hani Marvel'ın ilk kadın ajanı ha. olayı olabilir. Bir de işte yok, Shield muhabbeti falan var. Hı hı. Bir de bütün lütfen sen sevmesen de Seven'i çok. Ha, o da olabilir ama ben sevmedim. Yedinli Legend Carter'ı falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yedirmeyiz. <70'de>. Yedirmeyiz. <gülüyor> ama One Shot fena değildi. İyi Güzeldi. çekildi. Evet. E, esprileri falan da iyiydi. Harcadılar bizim e, Bradley abi Aynen. <gülüyor> e, sonu da çok komikti. Evet, e, orada da bir pre-credit e, e, credit sekansı yani. var. Dam Damdam Duggan'lı. Ama... Ama ben burayı bence saklayalım. Saklayalım evet. Orayı saklayalım da. İzlesinler bir abi. Bir şey söylemek istiyorum. Yalnız söyleyebiliriz. Hani Stark'ın babası var ya. Ha, Howard Stark. Howard Stark. Yani şimdi şey çok komik değil mi? Ee, mesela Iron Man ilk birinci filmi seyrettiğinde mesela işte Hı. Howard Stark aslında böyle... Walt Disney gibi bir herif aslında. Evet. Yani böyle bir havası var, böyle bir yön falan filan. Sonra bir Captain Amerika'da karşına çıkıyor bir tane Obuk Subtip bir, bir kere evet. yani karşına çıkan. Sonra şimdi burada da mesela yine Howard Stark var böyle ufaktan gözüküyor. Orada da yine böyle Tony Stark'ın ana sıra babası yani evet Tony Stark'ın babası ama hani yani Tony Stark'ın Tony Stark olmasının bir sebebi varmış diyorsun. Varmış yani. diyorsun ama ilk filmde böyle adamın farklı bir aslında konsepte gösterdikleri için daha ağır başlı. Daha böyle tabii. hakikaten işkolik ve ona daha ciddi bir adammış gibi gösterince. Böyle şu anda bir tuhaf günü insanı. Hani niye hani Robert Downey çok tuttu diye niye babasında böyle yaptınız gibi bir anda diye böyle düşünmedi değilsiniz. Yani değil bilmiyorum. Bence birazcık gereksiz tabii e, Howard Ark'ın da bir e, playboy şey yani, olması ve bunun üzerinde bu kadar oynanması yani, ama... Evet. Evet, adam öyleymiş yani sonradan kendine gelmiş çocuk Sonra sahibi kendine. olunca böyle. baba <gülüyor> olunca aptı başına gelmiş bilmiyorum lafın meclisten içeri bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bunun dışında... Fücretler ee, var kısa, kısa. Evet, Yani Fücretler dediğimiz böyle sahne arkasıdır. Şudur budur. İşte şeyi tabii bu çok önemli olan biliyorsunuz. Yani çok önemli olan derken aslında arkada etkileyici olan sahne. Evet. İşte uçak. Uçaktan düşen 13 tane kişinin e, Iron Man tarafından kurtul, kurtarıldığı sahne. Evet. Yani ben aslında ne yalan söyleyeyim? Filmi izlerken... O güzelmiş dedim de bu kadar üstüne düşecekleri bir sahne miydi ya. dedim. Ha. Tabii izledik tabii sahnenin arkasını. Oha evet. dedik yani. Yani onu hakikaten şey gerçek şeylerle çekmişler. Skydiver'lerle çekmişler. Evet. Ondan sonra herifler yani arka fondaki Miami ne denir? Arka fonunu tamamıyla CGI ile yapmışlar. Evet. Ondan sonra bir de hani bayağı Ah, yemek Bilk harcamışlar değil. o sahneye. Yani. Evet evet. Yani bence kesinlikle görmenize fayda var. Yani heriflerin toplamda kaç yani 10 dakika bile sürmeyen on bir 10 dakika sürmeyen sahne bayağı gitmişler 30 kere zıplamışlar, atlamışlar. 30 kere test çekimi yapmışlar. Anasını işte kafasına bir tane kamera takıyor. Yok işte özel kıyafetler yapmışlar. İçine böyle neo işte koyulan böyle özel kıyafet tasarlamışlar falan bayağı şey yapmışlar yani. Tabii bu şey oluyor biliyorsun. Şimdi artık her şeyin CGI yapıldığı bir dönemdeyiz ya. Oradan i̇şte böyle Shane Black'in bir artısı o. <gülüyor> çünkü o 80'ler <gülüyor> live action e, aksiyon filminden gelme bir adam olduğu evet. için o mümkün olduğu kadar her şeyi live yapmaya çalışmış. Evet. Hani iyi de yapmış. İyi de olmuş bence ben CGI olsa çünkü bazı şeyler hakikaten istediğin kadar teknoloji geliştirmiş olsa CGI olmuyor abi. Bazı şeyler sınırlıyor yani. Hani bununla böyle biraz CGI yapsak aslında sırtma ihtimali olabilirdi. <gülüyor> Rejisörümüzden e, <gülüyor> not geldi kardeşim. E, o yüzden bence güzel olmuş. Bunun da sonuçta gitmişler koymuşlar. Çünkü Hı. hani insanlar merak etmiş ve bu gerçek çektiler, nasıl çektiler. Ben mesela açıkçası böyle şeyleri çok merak ediyorum. Hatta bazen böyle şeyleri koymuyorlar. Google'u reğne alıyorsunlar mesela. E, az arka yapım sahnesi koyuyor. Ben canım sıkılıyor. Bunu böyle bir şey olması hoşuma gitti benim. Aynen. Aslında benim e, değinmek istediğim bir nokta da hani e, şey orada Iron Man Unmask diye bir çekim evet. e, belgeseli gibi kısa evet. e, bir şey var. Orada da işte asıl işte e, Tony Stark'ın evinin helikopterler tarafından bombalanması sahnesinin yani. nasıl çekildiğiyle ilgili sana. şeyler var. Yani adamlar bildiğin stüdyonun içerisinde evi yapmışlar. Evini o yıkılan Bilmem. kısmını yapmışlar yani. Aynen. Ve yıkılan bir şey yapmışlar, bir mekanizma yapmışlar. Yani oradaki yapmışlar. E, evin içindeki her şey gerçek, evin dışındaki evet. her şey CJ. CJ, aynen. Yani, ve yani e, o zırh falan da, evet. üzerindeki partonun üzerinde bir yani. zırh da aslında var. Yani Ama daha komik olan ne biliyor musun? Şimdi onlar evin e, kendisi de set ya. Evet. O setin içindeki tek gerçek şey o devasa şey tavşan. Evet ya, ben ona inanamadım yani. Seyderken <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Aa bu CGI değil mi? <gülüyor> bu arada o tavşanla ilgili bir şey daha. Ee, o tavşanın önündeki o iki çıkıntı aslında meme değil. Meme değilmiş abi. Ben onu meme Kol. zannettim her zaman. Hep böyle zannettim. Hatta dişi tavşan falan dedim. Ondan nerede var falan dedim böyle. Kolmuş ve o benzemem. normalde e, daha çok memeye benziyormuş. Ve birazcık daha kola benzesi diye Vallahi üstüne Sijay yapmışlar. Ben size hiç benzemiyor kola falan. Yani ben direkt dedim ki bu herhalde bay, dişi tavşan diye işte benim memeleri evet. var falan dedim yani. Ama şey olayı hakikaten muhteşem yani böyle o, o sıcak bu sıcak tavşan gerçek. Evet. Tavşan nereden bulmuşlar? Yani hani, helikopterle getirmişler. Hani, <gülüyor> Düşte hani, hani, biliyor musun yani böyle bir tavşan? Hani kim hayal etmiş bunu mu tavşanı falan, settesi mi diye, bize bir tavşan lazım, nasıl bir şey, büyük kocaman olacak böyle anasın nereden bu cüzdün? bilmiyorum bilmem, gidin bulun, horomda <gülüyor> <gülüyor> <Oramı> dalın <gülüyor> ve bana bir tavşan getirin falan. <gülüyor> Adamlar bunu yapmış, bulup getirip koymuşlar oraya. Hani filmde Tony'nin şeyleri var ya, birazdan işte kapıyı kıracaklar, içeri alacaklar tavşan ne bir saniye var biliyor musunuz? İlk böyle şey geliyor, <gülüyor> pas geliyor işte, bunu yakalıyor falan şeyleri. <gülüyor> Maske şeyin içerisinde, zırhın içerisinde falan. Sonra yukarı çıkadan muhabbet ediyorlar. Şey diyor ya. E, yukarı mı çıkıyor? Aşağı mı nerede? Tam hatırlamam bir şey saniye. E, beğendin mi bakalım tavşanı diyor. E, sonra işte nasıl girecek o içeri falan ben işte yarın gelecekler, kapıyı kıracaklar. İçeri sokacaklar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ama tavşan gerçekmiş. Benim şey yapışalım diye. Ya. Çıkarım bu setin parçalarını. İçeri alalım oğlum. Çok komikti yani. Neyse. Ben o belgesel e, içerisinde benim değinmek istediğim bir bir nokta daha. O Tony'nin hani Allah'ın unuttuğu köy kasabasına düşüp de hani o çocukla muhabbet ettiği. Evet, Gültepe'ye düşüyor abi. Evet Gültepe'ye. Hill. Gül -Gül ee, şey, şey, e... Tennessee'ye düşüyor. Gazi Osman Paşa'ya <gülüyor> <Osmanpaşa 'ya> düşüyor. Gazi <gülüyor> Kopa düşüyor. Neyse, e... hani hakikaten gerçek bir kasabaymış. Evet. Ve Bar aslında kiliseymiş. Kiliseymiş. Kiliseye 6 ayına kiralayıp kiralayıp almışlar. Bar ya. Yapmış. Bar yapmışlar. Burası aslında kiliseydi. Biz bar yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bütün kasabayı kiralamışlar ya. Yani. Aynen. Orayı kiralayıp elefler yapmışlar şeyini. İngilizce yani set yapacağına gitmiş herif kasaba kiralamış mesela. Yani. Ne yaptıkları belli olmuyor. <gülüyor> Bazen diyorsun ki olan bunu kesin gerçek yer çekmişlerdir. Bir bakıyorsun Hepsi CGI oluyor, bir şey oluyor. Bazen diyorsun ki bunun kesin CGI'dir bu, arka settedir. Gidiyor dışarıda çekiyor falan, çok şey sahnesi de öyleydi. Hangi sahnesi? Ee, ondan da bahsediyordu ya, bu son işte bütün 30 tane Iron Man'in, evet. zırhın geldiği şeyde, limanda geçen sahne. Evet. Ne Burada motormuş arkadaşlar. Evet. Burası da bizim sakindir normalde. Evet. Artık balkonda yapmasak, ne yani. yavaştan içeri zaten kış geliyor. Yavaştan içeri dikkatacağız. Şey, e, o sahnede mesela bayağı komplike bir sahneymiş yani. Çünkü yani, hem CGI birleştiriyorsun, hem gerçek yerde çekim yapmışlar, hem de gitmişler, bir de e, ofiste çekmişler. <gülüyor> hem de gitmişler, <çekmişler>. bir de <gülüyor> sette çekmişler. <gülüyor> evet, evet. Çünkü bir de gitmişler gerçekten o gün için parçalarını evet, çıkartıp, sete çıkmışlar, sete kurmuşlar falan filan. Ya Bence gayet güzeldi. Aslında benim çok istediğim hani aslında oradaki toplam kaç? 42 tane e, zırhın, zırhın tamamını da herifler modellemiş. Evet modellemiş. Ama biz sadece 4 tanesine yakından evet. görme e, fırsatımız oldu. Posterlerde. Yani Igor'u gördük. Evet, evet. Heartbreaker'ı gördük. Ondan sonra... Şey, e, şey snapper var. Evet, red, red Snapper, red snapper var. var. Mark 43 var. 42 var. Bir de yani, bir şey daha var. Earth değil mi? Yok. Ya, şey şey emin değilim yani. şu anda bir, bir şey daha olabilir. hani Diğer zırhları da aslında aynı şekilde modellemiş hmm. herifler. Demişler, evet. Çünkü biz çok kısa da olsa hani e, görüyorsun hepsini şöyle. şöyle şöyle görüyorsun. Aslında onlarla ilgili daha detaylı imajlar evet, falan. Belki imaj ee, bir, bir belgese Hoş bir yerde biraz bahsediyor ama çok az o. Biraz evet. daha geniş tutabilirlermiş. Hepsini tek tek görebileceğimiz şekilde verebilirlermiş. Öyle bir içerik yok. Kesinlikle. Onun... Oyuncak olarak da oyuncak yap, olarak yapıyorlar. yapıyorlar galiba. Hottoys yapıyor. yapıyor bayağı. Mesela demeyeyim bir tane böyle şey, e, altın değil de evet, evet, o metalik değil mi, miydi? tuhaf bir şey, bilmem ne zırh yaptı, çıkardı. Vardı. Centurion, Centurion, yani Centurion, çıkardı. Centurion yaptı mesela. Evet. Onlar hep var orada aslında. insan tabi yükseldi işte gözüne çarpmıyor. Kaçırıyorsun. Bu kamera arkası zaten işte üç, üç şeyden oluşuyordu yani. Bir tanesi uçak e, sahnesiydi. Bir evet. tanesi bu Iron Man Unmask dediğimiz deliğimiz sahneydi. Bir de Gagreel'ler vardı. Evet. E, Gagreel'de Gagreall işte Robert Downey Jr.'in şebeklikleri. Evet. Ki gayet aynen. eğlenceli. Hani sırf bunlara bakılacak olursak hani herifin gerçekten çalış, Yani herif çalışırken izlemek istiyorsun. Evet yani. aynen ya. Bu sette çok, bulmak lazım. Çok keyifli olurmuş gibi geliyor. Bence de. Tabii bunların dışında belki pişlik yaptığı çok fazla kat vardır <gülüyor> ama şey şey çok hoikkti mi ee, Job Favro'nun işte happy karakteri Hı -hı. ara sıra buna öyle konuşmaya devam ediyor ya. zaten Hı -hı. diyor senden on sıra şey uzun kızlarla takılıp ondan sonra bilmem yapıyorsun falan yani şey diyor şey diyor senden e, hani senin iki katın boyunda kızlarla <gülüyor> yarı yaşındık yani ilk katın boyu ve geri yaşında olan kızlarla takılıyorsun falan diyor. <gülüyor> ki hakikaten öyle sahne arkası görüntülerinde görüyorsunuz. Robert Downey Jr'ın bir solunda şey var, Gwyneth Paltrow var, sağında da Rebecca şey, alı. Rebecca Hall var. Ve Robert Downey Jr yürüdü e, yürüdüğü bir 30 santimlik platform var. Biraz <gülüyor> platformda yürüyor böyle. Zaten belden aşağı pek çekmiyorlar <gülüyor> Ee, daha sonra çıkartılmış, uzatılmış sahneler vardı. Evet. Ee, onları izledik. Onları aslında bence iyi ki çıkarmışlar çoğunu. Ee, hani yani biraz böyle ak akışı bozabilecek, aslında biraz neye ne, ne gerek vardı falan diye. Yani şu anda biz e, hani o sahnelerin çıkartılmış haliyle editlenmiş bir bölümü izleyip sevdiğimiz için o sahneler tabii ki bizim için gereksiz geliyor ama bir daha hani... zaten film 130 dakika yani az buz değil. Hmm. Nereden baksan işte 2 saat 10 dakikalık film zaten. Hani o sahneleri de düşünürsen bir bir kısmını. Hani koyulabilecek gibi olanları düşünürsen 2,5 saatlik film oluyormuş neredeyse. Hayır, hepsini koy, yani zaten hepsini, hepsini koyan, yani. koyamazsın ama hani koyabilecek olanları bile koymuş olsan ona bağlayacağım, ona bağlayacağım derken iki buçuk saati evet. bulurmuş yani. Yani bazı çok gereksiz e, aksiyon sahnelerini evet. kesmişler. İşte aslında bizim bilmediğimiz... Bazı geyikleri kesmişler. E, şey varmış. Uzatılmış. Evet, e, sen söyle. Ekstra senaryo Karakterler da olan yani, karakter varmış. falan varmış. Onu kesmişler. Neyse onları... İşte de... Rebecca Hall karakterinin aslında alternatif bir ölüm... E, ben bir tek onu sevdim aslında. Şey var. Çünkü on pence daha e, o Maya karakterinin ne bileyim daha sonuçlandıran yani hikayesini sonuçlandıran bir ölüm olmuş bence o. Ee, yani, yani şimdi yine böyle diye gidiyor. Yani. Diğerine diye gidiyor. <gülüyor> çok da manasız. Yani çok da bir salak oluyor. Niye öldü ki bu salak? Yani bu şimdi hani o karakter sonucu bir karakter bayağı filmde var yani. Hani, Hı -hı. Düşünsen böyle höt diye gidince falan yapıyorsun. Yani. Ama, Ama diğer türlü de of yani Şöyledir, böyledir, filmem ne ama... Her hareketin anlamına anlam koymak, çalışmak... İyi de abiciğim, her yani sen ona sonra filmleri düşünme şimdi tamam mı? Setli, şimdiye kadar Robert filmleri düşünme. o karakterin yaptığı son hareket olmasa da olur muymuş? Olurmuş. Ya olurmuş da, bari kadını biraz daha farklı ödülselermiş. Ha, ona katılıyorum. Yani çünkü hani böyle kadın, bir de böyle şey oldu, yani vurdu kadına kadın öldü. Anladın mı? Lan hangi filmde var bu? Böyle bir sürünür hakikaten. Yani Ama hakikaten. Geri gelir orada, bir şey olur Orada da çok komikti yani Kız ya, Vuruldu ondan sonra öndeki işte Guy Pierce karakteri monoloğu bitirdi <gülüyor> Ondan sonra çiçeğin yerini Değiştirdi ondan evet. sonra odadan Çıktı kız hala Yapıyor ya, sürünüyor tamam, falan. Falan. <gülüyor> Yani, şey yani şey olduğunu bir türlü ölmemesi var ya Onun gibi Ama ondan sonra önemli. Gitti bilgisayında bir şeyler yaptı Ondan sonra döndü Tony'ye böyle Artist artist bir şeyler söyledi Ondan sonra Tony de böyle anlamlı bakışlar attı. Enter'a bastı. Bir şeyler download oldu, upload oldu falan sonra kız öldü. <gülüyor> yani. Abi, ne mi? Mesela sanki orada herkesi nasıl hakladıktan sonra bir yanına gidip bakabilirdi anlamdın mı? Yani çok böyle hani bu karakteri niye yazdık ya falan. Nasıl olsun? Öl, öl, öl, öldü öldü. Tamam hatırlamıyorum unutun un falan. Yani öldürdüm. Ben ben çok seviyorum. Ee, hani zaten çok fazla Karşımıza çıkan bir oyuncu da değil. Ee, ama bence gayet yani, iyi bir oyuncu. Hayır, insan şunu da düşünüyor mesela. Heh. Vurdu şimdi onu, tamam mı? Kadın düştü değil mi? Elinde ya hmm. şey vardı, basacağım kendime ekstremisi falan diyor. Hmm. Ulan vurulduktan sonra basarsın ekstremisi. Niye basmıyorsun ki? Nasıl değil söyleyeceğim? Mi? Ya öleceğim, ya ölmeyeceğim yani. Ya öleceğim, ya patlayacağım. Onu koydum, ölmeyeceğim belki. Hmm. Niye basmıyorsun ki yani? Hani benim için hep böyle filmin en böyle belki zayıf noktası olduğu için... Ya aslında şey ben bunu ıı, başka yerlerde de defalarca söylediğimi düşünüyorum. Yani benim için filmin ıı, en kötü noktası Extremis'in ıı, çok Hı, fazla evet. Terminator 2 ıı, o kadar olacak. Yani Civa Adamı gibi ıı, kullanılmış olmasaydı ki o tamamıyla hani kabul edilebilir e, bilimsel algının çok dışına çıkıyor. Hani robot bir derece tamam mı? Ulan peki adam hakikaten mandarin yapsalar ne bakıyacaktı? Hı? da hakikaten mandarin yapsalar ne yapacaktı? Yüzüklerden bir çıkartacaktı. Uzaylı yaparlardı mandarin ya. olduğu gibi yani. O da sıkıcı. Zaten Hayır, bir uzaylıyla uğraşmışsın bir daha. Tamam eyvallah ama uzun uzaya gittiler mi bu kadar çok bitti abi olay. Adamlar yanıyor, yanıyor. Yani niye canım işte o anlatıyor filmde. Sert mi filmle? O beynindeki bilinden o işte ha. geliştiriyor bir şey yapıyor. Mars'ın vücudunun ha. kullanılabile hale gelmesi. Ha. Ne alır, ne alır? Nanoteknoloji. <gülüyor> Sağlıklıysa. Ya işte samur mu abi? Çokmuş samur. Yani tamam. <gülüyor> yani kabul edilebilirliğin sınırını böyle zorladığın zaman... Yani, bilmiyorum. Benim için hiç sıkıntı olmadı. Çünkü ben böyle filmlerde zaten kabul edilebilirlik dediğin şeyi ondan sonra çok diplere indirdiğim için yani kabul ne ne de kabul edilebilirlik? Yani o terminatörü kabul mü ediyorsun şimdi sen? Hayır. O Termotör dünyadaki... Hayır, o, o, o dünyadaki... T o... bilmem kaç bir sebebi. Liquid böyle eriyordu böyle. Abi çok kabul edilebilir de o kendi yarattığı dünya içerisinde. Ama hani Iron Man 1002'yi izledikten sonra tamam mı? Lab diye üçüncü filmde işte hani... 3000 dereceye çıkan adamlar görüyorsun. Tamam mı? Herif ne bileyim işte ee... Tabii yapabilen var yapamayan var. <gülüyor> adam yapıyor bazı. Adam ağzından, ağzından alev falan çıkartıyor. E tamam işte herif mandarinmiş hakikaten yani. Ona bağlıyor bir şekilde. Yani bence yani orası adam, çok adam ağzına zorlamaydı. Ağzına yani, yani yüzünden bence. alev çıkartacağını ağzından alev çıkartıyor. Allah çok gereksizdi bence. Yani ben birazcık daha birazcık daha birikinin kurgusu üzerinde hani birazcık daha bize inandırabilecekleri bir... E... inandıracağım inandıracağım diye ne yapacak işte ondan sonra Batman mi yapmaya çalışıyor adam, Iron Man mı? Hayır abi ama sonuçta uçan robotlara inandırıyor bizi. Ya ama ona inanabilsin çünkü o öyle o ya. Yanıyorum anam diye çıkan karakterlere inandırmıyor. Muyum? Tamam işte adam uzaylı görmüş zaten. Onu, bak o inanıyor. <gülüyor> o zor yaşamıyor çünkü o uzaylıyı görmüş. Bir kere. Ulan bu uzaylığı gördüksek. O gitmiş gördüksek, bir uzaya zaten. Bir ha, kendinden bir geçmiş. Uzaydan düşmüş. O onun için inandırmayacak bir, bir şey yok. Zaten Hulk sıkıştırmış onu alpada. Hulk ha, sıkıştırmış. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, çekim hataları falan zaten biliyoruz. Hı -hı. Bunun dışında buradaki zaten bizim bahsettiğim şeyler aslında parçalara bölmüşler. Yani Iron Man 3 maskesi, sahnenin sahne yapımı. işte Air Force 1 saldırısı Hı -hı. falan diye. Burada böyle parça parça anlatıyor aslında onları. Bir de son olarak Thor Dark World için kamera arkası koymuşlar. Evet. O da yani ne kadardı böyle 10 dakika bir şey miydi? Çok da şey değildi. Ama dedi. hani insanı heyecanlandırmak için aslında. Evet. Yani Thor üzerine bayağı yatırım yapacak. Yani... Çünkü Thor bu sene sonunda geliyor. Evet. Son, sene sonunda geliyor. Bir de ilk, yani gelecek film olan... biraz bayat olduğu için. Evet, insanları biraz gazlamak için bütünen. Mütmali... Yani bilmiyorum ben e, Thor'un ilk filminden sonra dediğin gibi ha. hakikaten ikinci film yani ilk filmi bence kötü bir filmdi. Kötü bir Yani insan. Ya kötü de ben hala Kaptan Amerika'yı mı yoksa Thor mu kara Kaptan Amerika'nın tek kötü yani tek kötü diyemiyorum. Orada da çok kötü şeyler var. Ama Kaptan Amerika'yı bence izlenebilir e, kılan. tam Kaptan Amerika'nın bir Amerikan figürü olduğunu ha. bir kenara bırak. Tamam mı? Ha. Ondan sonra şey Red Skull'u da bir kenara bırak. Tamam mı? Red Skull'u bir kenara bırakamıyorum abi. Hayır, yani Red çok özlüyorum Skull Red Skull'u. Bir, bir, bir kenara bırak. Ama ya yani, o iki ögeyi şimdilik bir göz ardı ettiğin zaman hani Çekimi, sinematografisi, ne bileyim hikaye anlatımı falan çok iyi bir film. Tamam canım o konuda Marvel filmmişti zaten. Hiç Hayır Marvel yani. film, klasik Marvel filmlerinden daha iyi bir film o konuda. Yani evet ama. Bucky'yi de sevmiyorum o ayrı mesele. Yani onlar hani bizim empati duyduğumuz karakterleri bize empati e, o empatiyi bize tekrar hissettirememesinden kaynaklanan bir e, başarısızlık bence. Ama film olarak düşünürsen iyi bir film. Bence, bence Captain America. Anladım. Ama ben yani Ama ka kötü Thor, karakterine falan çok Thor, yetersiz kullanıldığı düşünüyorum. Thor öyle değil. Ha, Thor öyle değil. Nezik, evet. Thor'da hadi sempati duyuyorsun yine Thor karakterine tamam mı? Thor'a sempati duymak istemiyorum ki ben. ne? Thor'a sempati Çünkü duyuyorsun? sen Thor için gidiyorsun çünkü oraya. Ha, tamam ben Thor böyle yani şey Hulk'a gidip Hulk'a sempati duymak için Hulk Smash'te gidiyorum yani. Orda yani, aslında simşek de gider. hepsini elektriği çekilip, hepsini çekecek azsınız. Kaps, Hep kapsayan bir duygudan bahsediyorum ben, ben sempatiye. Anladım. Peki. Yani e, ama orada işte ne bileyim e, artık bütçe kıtlığından mıdır? E, Azgarda yaparken bütün ticaya bütün paraları döktüklerinden midir? Abi herif. Allah'ın bilmem ne köyne, kasabasına düşüyor ha, tamam orada uygun, bir evet. şey uzaydan gelen uygun. bir tane robotla böyle bir western çeker gibi denenen de, olayları var. Orada yazar yazar durumu da çok güzel yani, yani şey, çok basite kaçmışlar. Çok klesiye kaçmışlar daha doğrusu. Eşin şey, kafalı. E, The Warriors 3 karakterleri. Ne kadar Hı. laçka karakterler tamam mı? Hı. Hani sözde Torla birlikte evet. işte 9 realm'i e, hani gezerdi evet. <gülüyor> <gülüyor> karakterler yani bildiğin bildiğin Howard the Duck klasında evet, evet. şey cıvık karakterler yapmışlar. Biraz öyleydi hakikaten. Yani orada... Odin var orada tamam mı? Hopkins oynatmışsın Odin'i. Bir şey yapmıyordu ki. Ya. Hiçbir şey Yaptım yapmıyorsun. Mi? İdris albaya gitmişsin sen zenci diye koymuşsun şey yapmışsın tamam mı? Ne Neydi? Yap İdris Albay ne yapıyordu ya? Ee, şey ya ee, aa karakterin adını unuttum. Hani bekçi bekçiydi. Ha, heh ha, heh tamam o evet. Şey ben de unuttum adını. <gülüyor> T bir şey miydi yok H ile bakar. Ha bir şey, şey hal haldrim değil haldrim tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, neyse evet anladım karakterin ha. kim olduğunu Yok yani orada bir olay İziz, yok. İdris aldı. İdris abi koymuş cesur albümü var yok. İdris <gülüyor> <gülüyor> abi koymuşsun oraya tamam mı? Evet. İdris abi ondan iyiydi, sonra ne de. yaptı orada? Karizma karizma durdu. Aşağı bakıyorum. Yukarı bakıyorum. Bakamıyorum. Edris F gözlerin neler? Gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benim hatun duruyor mu? Adamı kapıcı yapmış. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> İki ekmek al gel bize. Gelemem görevdeyim. Ya evet böyle ne yazık ki biraz campy'da ofiyim. Evet Hakikaten. hayır yani CGI'da Tamam bir şeyler yapmaya çalışmışlar tamam mı? Hmm. Şey gidiyorsun işte Asgard'a gidiyorsun ondan ya, sonra buz pusumlar falan yani, şey, buz iyiydi diye buz pusumlar ve işte şey, buz dünyasına diye buz dünyasına da neyse işte e, o kadar nefetmişiz film hatırlamıyoruz neyse <gülüyor> oraya vermişler paraları saydırmışlar böyle evet buz buz devlerine paraları evet. verip ondan sonra dünyaya gitmişler bizim paramız bitti lan ne yapsak Çöle iki Allah. tane ikileştik tane... lan şehirde bindiremeyiz şimdi ne yapacağız ya neyse ee... yani fırtına takip ediyor olsun zaten ara, ara, o yüzden ara insanlar aradan de... çıkarmışlar film ha. ya biraz biraz kötü oldu hakikaten ama ikinci filmde bence toparlayacaklar ikinci filmde zaten Dünyada çok fazla geçmiyor anladığım evet, kadarıyla. Evet yes, geçmiyor. Ay dünyada geçmesin zaten. Aman eşek kadar torsun ne dünyası arkadaş. Yani tol... Ne dünyası da o karıyı aldılar yukarı onu anlamadım ben. Oo, o da işte. Almaz mı lan karıyı? <gülüyor> <gülüyor> Kaç sene olmuş. Sana gel de pul koleksiyonumu göstereyim. Asgard'da. Asgard pul koleksiyonumu göstereyim. Dünyalar var öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dünyaların pul koleksiyonu. <gülüyor> e... Say sahibiydi. Say sahibiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bifrost takal oldu. İşte bilmiyorum ben daha iyi olacakmış gibi geliyor bana. Ya illa ki daha iyi olacak. Ama bir de tabii şey oldu şimdi. Bir ton para kazandılar. Avengers mevengers sonra aldılar. Huup, kaydırdılar tabii. Evet. Şey, evet. Bir de e, Loki karakterinin inanılmaz Loki çok iyi evet, inanılmaz popülerliği falan var. Loki. Ne bileyim. Loki. Şey. E, ne bileyim işte Avengers 2'nin beklentisi var. Evet, Karakteri evet. açmaları gerekiyor birazcık daha. E. bence şey burada da işte Blu-ray'inde de gazlamışlar bunu evet. hem öncesinde fragmanı koymuşlar 80p olarak fragmanı izleyebiliyorsunuz hem de e, Thor'un e, kamera arkası var e, kısa bir Çok kamera kısa. arkası olsa yani de tadımlık güzel oluyor Hı -hı. E, bu şekilde Iron Man 3 3'ün çıkışında esnemi çıkışında kullanmışlar efekti bir şey böyle aslında yani şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ama ben bunun eleştiri yapmak istiyorum e, mesela Avengers Blu-ray'inde Yine bunda var bir içerik var da. Emrede burada yedilmesin hiçbir şey yoktu. Ya Avengers'ın işte kamera arkası bilmem ne. Ama Avengers öyle... Blu-ray'inde mesela ben onu hatırlıyorum. Ee, zaten çok geç çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Joss Whedon'ın komenterisi yetişmemişti buraya e. Onu Çekememişlerdi bilmiyorum. falan filan gibi onu şeyler hatırlıyorum. Onu bilmiyorum ama yani şey yoktu. Hani böyle işte kamera arkası mesela. Şimdi öyle filmden bir kamera arkası bekliyorsun tamam mı? İşte bütün karakterler bilmem ne işte nasıl çektik o işte New York Yok bilmem ne sannesi. Zart Onu nasıl bekliyorsun? İşte bir şeyden bahsediyor böyle. Ya böyle üst üstten bahsediyor. Adam ya yani işte New York'u işte CG'ini yaptık. da işte karakterden karaktere geçtik falan. Hani ve şöyle bir komik bir şey vardı. Mesela Blu-ray çıkmadan önce bayağı internette böyle kısa kısa kamera arkası içerikleri yayınlandı. Hı hı. Ama son kamera arkası içeriklerini full bir şekilde mesela ben blu de bulamadım. Hı. Halbuki mesela o dedim bu internette bunları yayınlıyorlarsa Blu-ray'de yaşadık. O çıldırın gibi içerik olacak. Hiçbir şey yoktu. Bu o yüzden ona göre iyi. Ama ben yine de e, ev sineması çıkışlarında içerikten kısmış, kısmaya başladıklarını düşünüyorum. Yani çünkü... yani. eski bir koleksiyoncu olaraktan öyle yani. çünkü eskiden işte gidiyorsun alıyorduk şeyi mesela işte ne bileyim. İkinci disk oluyordu sadece hani işte ikinci iski ne oluyor? Mesela bir takıyordu arkada bitmiyor. Mesela şeyi hatırla Yüzüklenen Efendisi. Allah'ım Allah'ım bitmez böyle. Yani Aç, zaten koyun, komenteri bitir. üstüne komenteri var. Yani dört ayrı komenteri oluyor. Bir saatlik şeyler vardı. Belgeselleri vardı. Nasıl çektik mesela. Hadi tam o film belki böyle çok aksiyonlu bir film. Yani aksiyon derken çok işte e, alet edevatı var, dinlemlesi var, çekim şeyi var ama olsun abi bunlarda da var. Mesela işte o zırtları dediğim gibi. O koyabilirdi. İşte ne bileyim Iron daha uzun bir Iron mean, nasıl çektik koyabilirdi. Ama bu birazcık da bence artık insanların hani e, ufak ufak fiziksel koleksiyonun dışına taşmalarından da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum ama benim... yani belki o emeğe değmiyordur artık. Yani o sattırtmıyordur. Zaten alan Anladım sırf DVD için yani ya da film. film yani o i̇şte... Mesela benim alma nedenlerinden bir tanesi yani disk olarak alma nedenlerinden bir tanesi e, filmi tam disk altında bulunsun yanı sıra. Bir de içerikleri yani mesela Diyorum ya eski bir, mesela koleksiyoncu olarak, yani gidip işte binlemlemin Daily Descat işte binlemles kattılar, şu yeni yenişi çıkar. Gidersin onu alır, onu alırsın. Niye? Çünkü içerisinde mesela koyarlar. Yeni komentini 40, koyarlar. 42 saniye ekstra uzatılmış saniye koyarlar. Saniye geçtim şeyi <gülüyor> koyarlar. Mesela daha önce hiçbir yerde görülmemiş ondan sonra bir saatlik dokümenti mesela belgesel. Hı. aa neymiş ödersin alırsın. Yani böyle bir şeydir o aslında. İşte DVD zamanında bunlar inanılmaz pazarlama şeyleriydi. Evet. Yani tekrar tekrar hep çıkarırdı. 20. yıl edition. Yok bilmem ne edition falan e işte diye. İşte ben de benim demek istediğim o. Yani hani feliksel ya olarak artık satmak istemiyorlar ya da satlıyorlar başka yerlerde kullanmak işte için. Ben için satlıyorum. Ha, mesela, abi, mesela üçleme için, için saklıyor. Aynen. İşte Çünkü bunun en en en çok yapmış olan adam biliyorsun Lucas. Hı hı. Elif sürekli <gülüyor> Star Wars çıkarıp, ondan sonra aa oh. çöplükte de bunu buldum. <gülüyor> Digitally Remastered, yok bilmem ne, yok bilmem kaç. Geçen arka olayı kileri topluyordum, bakın ne buldum. Ondan sonra <gülüyor> yeni içerik de çıkarttığı Star Wars'tan var. Wars. İnsanların elinde çöplük gibi, daha da Star Wars var. Aynen. Mesela, Neyse bana hani birazcık şey geliyor yani. Bu herif yani. onu şey... Laser disk zamanında başlatmış. Tamam, <gülüyor> yani. işte, millet de laser disk geldi. <gülüyor> Blu-ray'e, Blu DVD'ye falan bırakmamış yani o işleri. Zaten millet merak ediyor. Blu-ray'e çıkt Blu çıktığında bakalım içerisinde neler olacak. Aa, hepsini koyacak mı bakalım falan filan diye. Yok ya. Hatta kızmışlardı ya. Sonra tam... Bu için tekrardan yeniledi o filmleri. Hı -hı. Yine eşeğe renkleri falan filan. Tekrar tekrar remaster etti filmi. Minnet de kızmıştın. Eşek kadar diske film koyuyorsun. İçerisine eski remaster etmenin versiyonlarını da koy da. Hani biz de onu da seyredelim mesela. Niye öyle bir şey yapmadın. Vay hayvan dediler mesela bu kızlar herif. Ki ben de mesela bir şey isterim. Çünkü o yüzden filmi hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimizi hatırlamıyoruz abi orijinal filmi. Hatırlayan adam bulamazsın yani. Orijinal film yok zaten. oğlum. Orijinal film denen bir şey yok. Yok bana. abi herif yok etti orijinal filmi. Yani şu anda koyup setli filmi. Filmin yerine gidip orijini koy. İnternette var. Laser, laser disk versiyonları mesela böyle. Hı -hı. Bulursun bir şekilde. Ya böyle ulan bu ne lan dersin. Ben böyle filmi hatırlamıyorum dersin. Bu yalan. Yalan dersin yani. Hani bilmeyen birine göstersen. <gülüyor> adam der ki yok orijinali budur ya böyle film olur falan der. <gülüyor> Çünkü o kadar değişti ki o kadar eşeği eklendi ki artık. Yani... Ekler, ekler de... Neyse. neyse yani. Hani ama... şimdi gerçekten ama hakikaten e, eskisini izlemeye kalksan, hani o nostaljiyi falan bir kenara bıraktığın zaman boş gelecek sana evet, Çünkü adam... Burada, şey, bir şey diye, ha, burada bir tane şey işte, vardı. buradan Burada bir tane şey. Stormtrooper var Yaratık geçiyordu falan. Adam çöl çekmiş bildiğin. Aynen. <gülüyor> ne yapsın? Para o kadarmış. Yani imkan o kadarmış. Evet. E, sanırım atladığımız bir şey yok. Evet. Yani şu, şöyle şöyle bir şeyde yorum yapmamız gerekir miyim? Hani genelde bu yüreği falan incelemesini yaparlar. Ee, görüntü de seyrettim, seyretmesen ha. yani hani bir ya şey bence... gördün mü? Hani çünkü böyle, böyle inceleme yaparlar ya aslında bu seyrettim. Biraz karıncalanma vardı böyle bir saniye. Yani siyahlar çok şeydi. Anasını, yok yok yok. E, koyu yok değildi. Yani. Anasını, falan falan Hiç böyle gerek yok o, bence o tür şeylere. Ee, bence, ama de, alın, bence alın seyredin. Bence de alın. aynen. Ayrı e... menüsü ya. Boru gibi alacaksın <gülüyor> Hatta biri ikiyi de almalısın ki oturup baştan seyredesin. Yani şimdi benim tek söyleyeceğim şu yani gözlenen şey çok nankör bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben gör, görüntüleri biraz yakında televizyonu böyle yapış biraz inceledim. E ne oldu piksel mi saydın? Yani piksel saymadım da hareketli görüntülerde işte şeyler var. Ee, ne bileyim işte kaymalarlar, bulutlaşmalar yani var. Tamam mı? O, o yani bahsettiğim bir şey. şey de bahsettiğim şey de çok saçma bir şey yani. Stil görüntülerde işte e, herifin işte atıyorum. E, gözeneğini görüyorsun ama herif hareket ederken o gözleneğini takip edemiyorsun. flulaşıyor falan. hani o, o televizyondan da olabilir. Televizyonda onda olabilir. Bilmiyorum. Ama hani göz dediğim gibi nankör bir şey. Evet. Bunu doğru Bunu 4K üzerinde bir görsek de. <gülüyor> 4K'da, 4K'da görüyor. 4K için 15.000 artı <gülüyor> KDV'ti. Yani. Bu arada 4K için 15.000 dedin de. Yine çıkacak Samsung Note 3 4K video çekiyor ya. Yani. ...herifler abartmış. Öyle mi evet. Bakmıyorum çünkü ben kendimkinden memnunum. <gülüyor> ben de çok memnunum. Ben Note 2 kullanıyorum. Arkadaş da bana rüzgarını aldı. Ses olarak bakmıyorum. Ben ses performansından da... ...şey kaldım. Memnun kaldım çünkü şöyle bir şey oluyor. Bazen alıyorsun bu izleyi filmleri. Şey, konuşma yani, ha, yani... ...dialog sesi. Dialog ve çevre efekt. Kısık oluyor ve, mesela. Evet. Sesi açmak zorunda kalıyorsun. Evde yani çok zorluk oluyor. Çünkü sesi açıyorsun. Ses, diyalogları duyacağım diye. Sonra bir anda bir aksiyon sahnesi geliyor. Ay daha ses kısıyorsun falan. Sonra tekrar açıyorsun. Tekrar kısıyorsun. Böyle bir saçmalık oluyor. O açıdan herhangi bir sıkıntısı yoktu mesela bunların. Bazısında oluyor çünkü. Bence iyiydi yani. Evet. Ya zaten biz bunun hani görüntüsünü veya sesini değerlendirecek bir ortamda... benchmark ee... yapmadık. Evet. <gülüyor> sadece kendimiz fan olarak... Ee Tabii yani şu anda... Söylediğimiz, geçmişte de söylediğimiz ve gelecekte de söylediğimiz her şey bir fan görüşü olarak evet. kalacaktır. Yani bir uzmanlığımız yok sonuçta. Tabi şey 3D kısmını seyredip. 3D 3D'e 3D, 3D, 3D bandık, <gülüyor> 3D banamadık. 3D'e ee, banamadık. 3D televizyon 3D televizyonumuz falan varsa <gülüyor> Ha ileride böyle çok popüler oluruz da böyle Samsung gelci bize bir treydi televizyon test ediyor. Alın Burada. şunu alın ha. alın deneyin ya gönlünüzce de kullanın çocuklar falan verseniz o zaman olabilir. O zaman olabilir. <gülüyor> Biz de böyle şakalar yaparız evet. şeydeki gibi elcini şakası. Bu gibi. arada e, bu büyük malle Çarşamba günü e, sizlerle. Çarşamba gününe mi koyuyoruz bunları? Tabii. Ee, tamam. Film reviewlarımızı çarşamba gününe koyuyoruz. Orman geldi yani ve çıktıktan bir hafta sonraya falan denk geliyor. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor gene. Çünkü mesela bu 4 Eylül'de çıktı. Çarşamba Hı. koyduğum. Bir hafta falan geçmiş oldu üzerinden. Tamam ama e, bir dahakinde belki birazcık e, şey... Bir dahaki Yani tedarik konusu bir bazen şey evet. oluyor. Sıkıntı Kaç oluyor. Kaç gün... Yani şey normalde atıyorum cuma günleri çıkıyor? Nedir yani çıkış günleri? Yani filmin sonuçta tabii insandan gidip aldığı gün cuma günü oluyor ya hafta hı hı. sonu alıyorlar da. da. Çıkış çarşambadan çıkıyor genelde filmler. Ha, okey. Ha, bir hafta sonra diyorsun o zaman. Bir hafta sonra falan denk gelmiş. Yani aslında biz şey yapamıyoruz ama eee pazartesiye yani çok şey pazartesi yapamıyoruz. Şey mi? Sağlığına evet. yani şey mi yeniyoruz? Ya da pazartesi ya da onu çarşambaya kaydıracağız mesela pazartesilere bunu alacağız. Ha. Tamam, pazartesi'ye bunu koyabiliriz. Eee öyle bir tarih değişikliği yapalım öyle bir şey yapabiliriz. Evet. Ee, ama şunu da hatırlatmakta fayda var. pipot e, 12'yi dinlediyseniz bizim pelerinlinin resmi doğum günü tarihini biz e, 30 Eylül olarak netleştirdik. 30 Eylül. Evet. Ve 30 yani Eylül'ün son hafta sonu bir etkinlik miyiz de ee, hani bir doğum günü partisi gibi bir şey. Pellerinli yazarları toplaşıp bir yemek yiyeceğiz. Hani gelmek isteyenler için de Facebook üzerinden bulunduğumuz lokasyonu e, sizlere ben de davetli edeceğiz. miyim? <gülüyor> Sen de tabii davetlisin. Sen sanki son e, Peebode'u dinlememiş gibi konuşuyorsun. Ya işte <gülüyor> <gülüyor> dinliyordum da ben. uyumuşun hep. Yok ya yani şey yapamadım. Neyse Durum budur. Yani bu pazartesi günü çıkacaksa çarşamba günü çıkacak olan e, podcast'imize de biz bu hatırlatmayı yapalım. Tamam yapalım. Ee, Peki budur. son olarak şey de söyleyelim. 3 e, adet DVD ayrıman 3 DVD. 1 e, adet de ayrıman e, Blu Ray'imiz var. Blu hediye edeceğiz. Tegla'nın evet. katkılarıyla. E, bununla ilgili ufak bir yarışma yapacağız. Hmm. Soru mu sorarız. Ne? Soru soralım. Soru sorarız. Soruyu soruyu da siteden soralım. Şimdi ha, bu soruyu şu şekilde soracağız. Hani normalde site üzerinden ha, yayınlayıp Facebook'a biz bir paylaşım yapıyoruz ya. ya. Facebook'a yaptığınız paylaşımda ne yapacaksın? 10 beğenen 25 beğenen mi yapacaksın yoksa ha yok soru soruyorsun? Ha soru şey, soracağım. Oradaki onuncu bilen, bilen, 20. bilen falan mı gibi yapacağız? Yok. yani bence o soru soralım. Ondan sonra da işte e, en beğendiğimiz 3 kişiye DVD verelim. Hı hı. E, cevabı e, Blu-ray'de kendimize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> Blu-ray'de nasıl yapalım? Biz ona bir karar verelim size haber veririz. <gülüyor> yani bu arada bizim karar verip haber vermemiz... ...büyük ihtimalle şey olacak yani. Ya bu yayınlandığından hemen sonra olacak. Ay, yayınlandığından hemen sonra olacak da... ...zaten yayın... Tamam. Şöyle yapalım. Ee, Dividiler için... ...yine zaten bu podcast'i ...dinlemeden bile görmüş olacakları... Hı -hı. ...bir tane soru olacak. Tamam. O sorudan, o sorunun cevabı... ...cevapları arasında en beğendiğimiz... ...üç cevaba... E, DVD'leri dağıtalım. Peki. Ondan sonra... Yani da, net bir tek bir cevap olan bir soru sormayacağız yani. Tabii. Ha, tamam. Objektif bir Objectif. şey... E, Subjektif bir e, soru Objectif soracağız. Objektif e, Blu-ray içinde şu soruyu e, cevaplayıp e, bize email mail info at e, pelerin.com'a e, gönderen arkadaşa da blu rayi vereceğiz. İlk cevaplarını vereceğiz. E, Yoksa mesela beşinci cevap. Yani. Onun beşinciye verelim. Beşinciye mi? Beşinciye verelim. O da çok kıl oluyor ya. Bekliyorsun ona. Acaba beşinci olabilecek miyim? Cevap göndersem mi mesela bir bekliyorsun böyle. Ya dördüncü olduysam falan. Neyse yani, tamam beşinci verelim. Çünkü ya da yani şey, en azından blu Ray için evet, evet, bu podcastı dinlemiş olsun doğru, olsun. doğru doğru söylüyorsun. Ee, şimdi ne soralım? Ne soralım? Iron benle ilgili bir soru soralım. Iron benle ilgili. Iron benle ilgili. Iron Man hiçbirindeki... Hı. Tavşanın boyu kaç? <gülüyor> <gülüyor> Ayrım ben hiç filmde tavşanın önündekiler meme midir, kol mudur? <gülüyor> meme midir, pati midir? Ee... Bence şunu sor, söyleyelim, soralım. Tamam bunu i̇m e, de çok rahat bulabilirler. ne soruyor? Ha? E, Rebecca Hall'ın ha. e, şey Rebecca Hall ve Robert Downey Jr arasındaki boy farkıyla e, Gwennett Patroy'la Robert Downey 3'ün arasındaki boy farkının toplamı kaçtır? Ne diyorsun abi? <gülüyor> Fenciler bilir bunu ancak. Ha işte IMDB'den hemen bulup... IMDB'den bulabilecek miyim bunu? Tabii canım herkesin boyları yazıyor ya orada. Oğlum bak ben şimdi bulup söyleyeceğim cevabını. <gülüyor> Bunları benim. <gülüyor> tamam peki arkadaşlar. Sorumuzu duydunuz. Soruyu bir daha tekrarla. Zor bir soru sordun. Zor bir soru. Bu ne var? oğlum? hamus problemi mi? <gülüyor> evet. Ee, Rebecca Hall ve Gonet çıkarsa. Tony, Tony de e, ha, Rebecca Robert, Hall eee Gonet Patronus'una çıkarsa ve Robert Downey Jr.'ın boyu kadar kısılırsa ne olur? Toplam boy. Çok zor soru. Çok durumda. zor soru. Yani sorumuz şu. E, <gülüyor> Rebecca Hall'dan kaç santim kısa? Robert Downey Jr. ve Gonet Patron'dan kaç santim kısa? Ve bu Öyle mi soralım mesela yoksa e, Onu sorduk ya zaten soruyu. Re, Rebecca Hall'dan kaç santim kısa? Güven Patraoldan kaç yaş büyük? Hey, <gülüyor> <gülüyor> ben yani bence de böyle soruyorum. Ya da büyük değilse çok kabul ederim. Yok yok büyük <gülüyor> büyük. Yapma ya Güven Patraoldan büyük mü? Tabii canım. Ne anlsın? Güven Patraolda çocuğu varmış. mı? Hocam iki tane çocuğu mu var öyle bir şey? Yani şimdi ne yapacakları şey Google'a Robert Downey Jr. Haydi tamam, tamam. yaz. Bence bence ne soruyorum tamam. Sorumuz kesin. <gülüyor> şu oluyor. Bu lirayı kazanmak istiyorsanız bize daha doğrusu 5. kişi e, olarak Yay. attığınız cevabı bekliyor olacağız. <gülüyor> sorumuzda Robert Downey Jr. Rebecca Hull'dan kaç, kaç santim kısa <gülüyor> Güven patroldan kaç, kaç yaş, yaş büyük? Kaç yaş büyük? Evet. Bir daha tekrar okay. demeyeceğim. Şimdi ben hesaplıyorum hemen. <gülüyor> böyle iki, iki şey <gülüyor> hayır. <gülüyor> in, info, info paneline böyle cevaplar geliyormuş. Sen böyle bakıyorsun. Bu ne lan? Bu ne demek istiyor oğlum? <gülüyor> Soruyu unutmuşsun çünkü. Evet. <gülüyor> Sonra gitmiş. Siz ben ama peki şeye mail atarken ne yazacaklar? Iron Man 3 Blu-ray mı? Iron Man 3 Blu-ray e... şey, konusuyla <gülüyor> evet, konsuyla... gönderirsiniz arkadaşlar. Bu kadar değil mi? Evet bu kadar. Blu-ray için böyle bir şey yapıyoruz. DVD için ayrı bir şey yapacağız. DVD için de biz bu e, podcast'i Yayınladı post onu. yayınladığımız sırada zaten Facebook'ta bir yarışma zaten evet. yapacağız. Peki. Budur. Haftaya inşallah Yalana bir aksilik gel. olmazsa. Bir aksilik Bence olmazsa. Bence çok büyük yalan var Hadi anda. canım. Orada <gülüyor> orada Google, Google, var. Google'da çok büyük komplolar var. Komplular dönüyor. Google'a güvenmeyin. <gülüyor> Gidin kendiniz ölçün. Filmden ölçün. Övümüzdeki <gülüyor> <gülüyor> hafta arkadaşlar bu arada programımızda büyük ihtimalle Evil Dead evet. olacak. Ee, Yenisi. Yeni Yenisi, tabii. Yeni, yeni Yenisi olacak. E, tabii eskisinden de biraz bahsederiz. Tabii. Sen eşsiz, eşsiz versiyondan bahsedeceğiz yani. Sen eskisini seyretmedin. Ben eskileri olarak. seyretmedim. Sana evet. eskileri seyrettirmek lazım. Evet. Yeni versiyondan e, ve bu yüreğinden herhalde bahsediyor olacağız. Evet. Bu arada <gülüyor> hani... Eleştiriye açığız yani bu ne biçim sorulan falan gibi <gülüyor> mesajlarda atabilirsin. O biçim soruyu. Ee, geleceğimiz <gülüyor> gelecek bölümlerde kendinizi daha fazla de, sorular bulmak için e, iyileştirmeye <gülüyor> garanti edemekle <de gülüyor> çaba gösterebiliriz. Yani ne çaba göstereceğim? <gülüyor> Allah Allah. Buyur, rey, bu bu. Bu <gülüyor> Bu arada ben e, internetten hemen buldum cevapları biliyorum. <gülüyor> o yüzden ben de gizli bir e-mail adresinden <gülüyor> <gülüyor> yazıp, gönderebilirim. yazıp gönderebilirim. Peki. Neyse. E, ha bu arada son bir şey daha. E, Podcast'imizin adı sana belli değil. Evet. Dolayısıyla e, önerilerinizi açacağız. Bekliyoruz. Ee... Diğerini de yapmadınız zaten. Saygınlığı, listoyla, kalkın keyfi kaldık. olarak kaldı. Biz bunu... E, bunu, evet. Bunun için isim bile düşünmemişiz. Evet. <gülüyor> evet, düşünmedik bile. Yani Pelerinli Blu-ray. Pelerinli Vizyon da falan. Evet. Vizyon da. Vizyonun pelerini... Pelerinli Reği. Nasıl? Yani? Nasıl? <gülüyor> Söyle... Üç kere söylesen çok hızlı. Vizyonun Pelerinli Vizyonun Pelerinli Vizyonun <gülüyor> Pelerinli Pelerin. Pelerinlileri. Reği. Ee, evde Pelerin keyfi. Pelerinli Vizyonda'yı söyledik taktık pelerini aldık değil. <gülüyor> yani şu anda aklımıza gelen böyle saçma salla şeyler var. O yüzden evet. yardımcı olursanız evet. minnettar oluruz. Aynen. Okey. Bence şimdi ee, bunu izlediyoruz. Yine bu kadar konuşmuşsun. Evet. <gülüyor> Çok Çok mu konuşuyorum? <gülüyor> Neyse. Ee, pelerini o zaman ee, takip edin, dinleyin, biz dinletin. De, biz de o <gülüyor> sırada Iron birikim bir iki mi <gülüyor> <gülüyor> Yok ya <gülüyor> Yeter Iron Man. Aa, hmm, Iron Man yetmez. Iron Man yeter. I am Kaç tane, kaç kere dedik lan Iron Bu... Bu da bir der kesin sorumuz. <gülüyor> <gülüyor> biz acaba Iron kaç defa izledik? Tahmininizi bekliyoruz aslında ve tahminin soruları da yapabiliriz. En evet. yakın olan gelene falan renk getirmiş. Şu andaki e, masadaki çiçekte kaç tane yaprak var? Buldum da DVD'yi de öyle verelim bence. Nasıl verelim? İşte biz sizce kaç defa Iron Man 1, 2, 3 serttik diye... Soralım yakın dalını cevabı. Tamam da sen biliyor musun kaç defa ayrımdan beni kişi <gülüyor> izlediğini? Ben bilmiyorum mesela. Bilmez miyim? Biliyorum da burada söylemiyorsun. <gülüyor> tamam. Hı. Peki. Okey. Okay. Okay. Pelinlikom. Pelinlikom.